Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmihalet Leligül TV adresinden göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmail A. Fıkıh Kulu Fatih Kalender hocamıza soracağız. Ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adres üzerinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Ve daha önce yapmış olduğumuz programlarımızda İlmihal.com.tr ve Leligül TV.com.tr adresinden tekrardan izleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür. Allah razı olsun. Rabbim iyilikler versin inşallah. Cümlemize inşallah. Anam inşallah. İlk sorumuz hocam, e, zekata dair iki sorun mu olacak demiş izleyicimiz. Sözleşmede zikredilmiş ancak henüz alınmamış kitap tehlif ücreti alacaklar hükmünde kuvvetli, orta, zayıf sayılır mı? Yoksa ele geçince nisap miktarına ulaşınca mı zekatını vermek gerekir? Bilgi verirseniz memnun olurum demiş. İkinci soruyu da bu cevaptan sonra inşallah sorayım hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du Tabi e, sual eden kardeşimizin bu noktada e, altyapısının olduğu anlaşılıyor. Çünkü borçları 3'e ayırıyor. İşte Hı -hı. kuvvetli alacak mı? Orta sınıf alacak mı yoksa zayıf alacak mı demesi e, fıkıh kitaplarında bu konuya dair tafsilata en azından vukufiyetini gösteriyor. Evet. Ama tabii bizi daha genel kitlede dinlediğinden dolayı bunu önce bir açmamız gerekir. E, şöyle ifade edelim. E, normalde bir insan zekata ehil ise, zekat vermekle mükellefse ki bu elinde bulunan altın, gümüş veya da para, veya da al-sat yaptığı ticari mallar ve bunların üzerinden de bir yılı geçmişse nisabın üzerinden bir yılı geçmişse bu kimse zekat vermekte mi hmm. Peki bu insanın piyasadan bir alacağı varsa bu alacağını da katacak mıdır yoksa alacak ayrı mı hesap edilir? Ee, şöyle bunu ikiye ayıralım önce. Eğer bu insan zekat veren biri ise zaten zekata liyakatlı bir mal varlığı varsa hı hı. E, ve bir de alacağı varsa bu zaten o alacağı tahsil ettiği zaman onu e, normal malına katar. E, zekat zamanı da geldiyse elindeyse zekatını verir. Böyle ki daha bir gün önce onu teslim almış olsa bile. Hı. Ama zekat verme döneminde onu almamışsa, veya almış ama tekrardan zekat zamanı geldiğinde yani yılı geldiğinde bir şekilde elinden çıkmışsa bu zaten onun zekatını vermeyecek. Asıl burada tartışılacak mevzu kişinin nisaba sahip olması sırf o alacaklı olsa. Bu durumda o alacağın üzerinden de bir yıl geçse ama daha henüz teslim almasa bu insan o paraya yani o alacağı zekat vermesi gerekir mi gerekmez mi? Bu nokta Hanefi mezhebinde İmam Ebu Hanife Rahimullah ile İmam Ebu Yusuf Rahimullah arasında görüş ayrılığı olan bir konu. İmam Ebu Yusuf Rahimullah genel itibariyle alacaklarda sadece diyet gibi, erş gibi yani uzuv diyeti gibi derinde istisna ediyor. Bunun haricindeki her türlü alacağın zekata tabi olacağından bahsediyor. Ancak İmam Ebu Hanife Rahimullah konuyu biraz daha tafsilatlı ele alıyor ki Hanefilerde de fetva bu yöndedir. Hı hı. Bu alacağı üç kısma ayırıyor. İşte kavi olan alacak orta derecede bir alacak bir de zayıf. Tabi borcun yani alacağın kavi olması, kuvvetli olması ile alakalı bir kuvvetlilik değil. Yani bu Türkçe'de belki bu şekilde ifade edilse de bu yanlış ifade edilen bir kelime olur. Yani alacağın çok sağlamsa bu kuvvetli, alacağın orta derecede sağlamsa bu orta, hmm. işte zayıfsa, batık bir alacaksa bu zayıf o anlamda değil. Evet. O alacağın oluşumu itibariyle sınıflandırmadır. Peki bu sınıflandırma neye göre şekilleniyor? Birinci kısımda eğer o alacak bizatihi borç verme karşılığında bir alacaksa, Veyahut da sizin alsat yaptığınız bir malınız var, yani ticaret yaptığınız bir malınız var. O malınızı sattınız onun mukabilindeki bir bedel alacağı ise bu kavi konumunda olan bir alacaktır ve zekata tabidir bunu her ne kadar teslim almasanız da alacağın oluşumu anı itibariyle e, nisabın e, senesi başlayacak. Yıl döndüğü zaman yani bir yıl üzerinden geçtiği zaman teslim almasanız da onun zekatını vereceksiniz. Sadece almadıkça vermekle mükellef olmayacaksınız hı hı. veya belli bir miktarını aldığınız zaman işte burada e, 40 dirhem alırsa 1 dirhemini vereceği şeklinde ifadelerde e, yer veriliyor. Orta derecedeki alacak ise ee, bir borç karşılığında alacak değil de sizin kullandığınız bir mal karşılığındaki alacak. Yani örneğin bindiğiniz bir aracınız vardı veya işte kullandığınız bir eviniz vardı. Veya kullandığınız bir işte bilgisayarınız vardı. Sattınız, madeli sattınız bir alacak oluştu. Evet. Bu alacak ticari malın karşılığındaki bir alacak olmadığı için orta derecede bir alacak olarak hmm. nitelendiriyor. Peki bu zekata tabi midir? Evet bu da zekata tabidir. Ee, kişi bunu teslim almasa da alacağım oluşum an itibariyle yıl başlar ve yıl geçtiği zamanda da bunun zekatını verecektir. Peki birinci alacak tipiyle bu alacak tipi arasında nasıl bir fark vardır? Yani bunu tasvir etmek, ayırmak, tasnif etmenin semeresi nerededir? Ee, bu sadece teslim alınacak olan şu kadar miktar alındığında verilmesi gerekir, gerekmez şeklinde. Yani şöyle ki Birinci alacak tipinde e, kitaplarımızda işte 40 dirhem teslim aldığı zaman bir Birine. dirhemini verecek. İkinci tip alacak değilse e, nisap miktarı yani 20 miskal veya 200 dirhem aldığı zaman zekatını verecek şekilde. Ama eninde sonunda hepsinin zekatını verecektir. Dolayısıyla bunun hukuksal anlamda bir farklılığı olmayacak. Yani iki yıl sonra mı aldınız, üç yıl sonra mı aldınız, beş yıl sonra mı aldınız, geriye dönük, hepsinin zekatını vereceksiniz. Hı. Eğer bu alacak ister ticari bir maldan kaynaklı alacak olsun, ister bir mal sattınız ama kullandığınız bir malı sattınız, bu mukabilde bir alacak olsun. Hı hı. Dolayısıyla... E Kavi ve vasat diye tabir ettiğimiz İmam Ebu Hanife Rahimullah'a göre alacakların şekillenmesi e, hukuksal anlamda yani zekatın gereklilik olması anlamında herhangi bir aralarında farklılık yok. Bu konuda Ebu Hanife Rahimullah'tan farklı bir rivayet de var ama bu tercih edilen bir rivayet değil. Zayıf olarak nitelendiriliyor. Orta derecedeki bir alacağı zayıf olarak değerlendirilmesi. O yüzden bunu da onu ifade etmedim. Hı hı. Üçüncü derecedeki alacak ise karşılığı mal olmayan bir alacak. Örneğin bir bayanın eşiyle evlenmesi ve bu evlenme neticesiyle mehir alacağı gibi. Hmm. Veyahut diye göre kısas gerekir bu kişiye. Evet. Ama bu kısastan bir bedel karşılığında feragat ediyorsa bu alacağı bedel de bir karşılığı mal olmayan bir alacak olduğu için bu alacak da keza zayıf alacak konumunda. Peki bunun zekatı nasıl olacaktır? Teslim aldıktan sonra üzerinden yıl geçmesiyle zekat verecektir. Eğer bu adam daha önceden zekata malik değilse. Dolayısıyla üçüncü sınıf hukuksal anlamda farklılık arz ediyor. Şimdi gelelim e, suale. Sualdaki kardeşimiz tehlifle alakalı Hı -hı. yani tehlif i̇şte alacağıyla de. alakalı. Şimdi her şey dönünce günümüzde tehlif artık mal olarak kabul ediliyor ki bu noktada bizim klasik kaynaklarımızda malın tanımıyla alakalı yapılan tarifler işte ma tabır insan uyuutluku ve mümkün ittikli vaktili Hace insanın tabiatının aktığı ihtiyaç vakti için biriktirilmesi mümkün olan şeklindeki tanımlar o dönem itibariyle mala dair, insanların mal anlayışına dair olan tanımlar. Sonradan gelen müteahhir ulema bu tanımı biraz daha genişleterek insanların mal kabul ettiği her bir şey maldır. Yeter ki şer şerifçe oraya bir yasaklılık söz konusu olmasın. Hı hı. Ki bu mütekavvimlik kavramıyla çıkartılacak bir mesele. Şimdi bu anlamda baktığımız zaman artık bu tehlif dediğimiz, tescil dediğimiz Bunlar artık mal statüsüne girmiştir. Bir insanın mülküdür, alabilir, satabilir veyahut da öldüğü zaman varisine intikal edebilir. Peki bunun ticareti olabilir mi? Bunu iki şekilde düşünelim. Siz bir kitapçısınız, bir yazardan telifi satın aldınız. Almış olduğunuz telifi bir başkasına satıyorsunuz. Yani tehlifi alıp satıyorsunuz. Bu anlamda baktığımız zaman telif ticari bir mal olmuş oldu. Evet. Ama bir de şöyle düşünün kitapçısınız bir yazardan telifi aldınız ama satmıyorsunuz. Onu çoğaltarak basıp satıyorsunuz. Yani telif sizde sadece satma yani onu bir nevi naması ee, fabrikanız var. Fabrikadan elde ettiğiniz ürünleri satıyorsunuz. Bu şekilde düşünebiliriz. Evet. Bu bağlamda baktığımız zaman bunu eğer alıp da satmak gibi bir ticari gayeniz yok. Aldınız, kenarda duruyor o telif. Artık kitapçı olarak onu basıp basıp satıyorsanız, bu o telife verdiğiniz o bedenin bizatihi kendisine zekat yoktur. Hmm. Tıpkı ne gibi? E, bir iş makinesi aldınız. İş makinesinden elde edeceğiniz kazanca zekat vereceksiniz. Evet. İş makinesinin kendisine zekat vermeyeceksiniz. Hı -hı. Ama siz iş makinesi ticareti yapıyorsanız, yani iş makinesi alıp satıyorsanız o zaman o bizatihi bakkalın reyanundaki bir mal, bir ürün gibi olacağı için onun zekatını vereceksiniz. Bunu bu şekilde bir ikiye ayırmamız evet. gerekir. Şimdi sualde e, telif alacağı diyor. Muhtemeldir ki e, bu yazar e, yazmıştır ve yazmış olduğu telifi de e, satmıştır. Ve bu mukabilde karşı taraftan bir alacağı vardır. Bu adam bunun zekatını nasıl verecektir? Şimdi bu e, telif oluşum itibarıyla yani satın alma gayesi yani satın alma ile beraber oluşan bir hak oluşmadığından dolayı bu ticari bir mal değil ama maldır. Evet. Peki kendisine ait olan bir malı da satmıştır. Yani almış olduğu bedel netice itibariyle bir malın karşılığıdır. O zaman bu belki deyni kaviy olmasa da deyni vasat konumunda değerlendirilir. Hmm. İmam Ebu Hanife Rahimullah'a göre. Böyle dahi olsa bu zekata tabi olacaktır, o alacak. Yani oluşum itibarıyla e, nisap başlamış, sene evet. başlamıştır. Ve evki teslim almasa da ne zaman teslim olursa alacağını geriye dönük üzerinden ne kadar gitmişse bunların hepsinin zekatını vermesi ben gerekecek. Ediyorum. Diğer sorusunda da hocam. Ee, satmak için sepet örüyoruz, sepet örüyoruz demiş ve bu sepeti örmek için de ormandan kavlan ağaçlarından dallar topluyoruz. Zekat verme zamanı geldiğinde elimizdeki bu sepetlerin zekatını nasıl vermeliyiz? Zira bize maliyeti sadece emek, parayla satın aldığımız bir malzeme yok demiş. Tabi bu sorunun zımmında e, şu şekilde bir anlayışın olduğunu anlıyoruz. E, yani bir insan elindeki malın zekatını vereceği zaman e, o malın maliyetini sanki hesap edecek. Hı hı. Maliyeti doğrultusuna zekatı verecek. Çünkü diyor ki maliyeti bize maddi bir karşılığı yok bir emek diyor. Evet. E, önce bu yanlışı bir düzeltmemiz gerekir. E, bir insan alsat yönüyle malı alıp satıyor ticaretini yapıyorsa ve elinde de şu anda fil vaki, yani yılı döndüğü zamanda malı varsa o malın zekatını reel değerden hesap edecek. Hı hı. Kendisinin mal ettiği değer değil. Reel değer şu anda mal edilebilecek bir değer demektir. Geçmişte mal ettiği değer değil. Çünkü siz o dönem itibariyle çok ucuza da mal etmiş olabilirsiniz. Veya çok pahalıya da mal etmiş hmm. olursunuz. Bunu her daim örneklendiriyorum. Bir kumaş tüccarı düşünün. Biliyorsunuz kumaşlar sezon sezon değişebiliyor. Değişiyor. Yani sezonda işte o tutulan bir model oluyor. Metresini diyelim ki 10 TL'den alıyorsunuz. Ama o sezon tüketemediğiniz, ertesi sezona kaldığı zaman artık tutulması bittiği için artık onu piyasadan 2 liraya de temin edebiliyorsunuz. Hmm. Ben bunu 10 liraya aldım. O zaman zekatını 10 liradan hesap edeceğim değil. Şu anda real birindeki malın değeri 2 lira olmuş olacak. Bu Hı. aksi de olabilir. Yani, yani 20 lira da olabilir, olabilir. O yüzden burada maliyet hesabı değil, şu anda mal edebileceği hesap, mal ettiği fiyat değil. Hı -hı. Bunu bir e, altını çizerek... Şu an insanı, almak istese kaç, para kaç olur? paraya olur? Kaç paraya böyle bir malı mal edebilir. Toptancıysa toptancılar çarşısında, para kendisi ise para kendilere Hı -hı. göre bunun ne kadar mal edebilir? Buna daha e, güzel bir ifadeyle real değer diyebiliriz. Evet, yani satıya rakam üzerinden değil. hesaplamayacak. Yani şu, yani şu anda böyle bir malı kaç, kaç paraya alın? mal edebilirim? Evet. Eğer o malın zekatını verecekse. Ama soruda aslında e, zekat var mı yok mu diye sual daha uygun olacaktır. Yani ben bunun zekatının neye göre hesap ederim ha. değil de böyle zekat bir malda mı? zekat var mı yok mu. Çünkü e, bu taraf aslında önemli bir taraftır. Hatırlarsanız e, bu minvalde bir sual burada cevaplamıştık. E, şöyleydi kömür madenciliği, Zonguldak'tan gelmişti hmm. Allah'a emanet böyle bir soru. Kömür madenciliği yapan bir vatandaş. Çıkardığım kömür var şu anda depomda ama daha henüz satmadım. Ama satmak için çıkardım ve yılım geldi, senem geldi. Elimdeki nakiti hesap ediyorum. Alacağımı da hesap ediyorum. Depomdaki mü de hesap ederek zekatını vereyim mi hmm. diye bir soru gelmiş evet. hatırlarsanız. Orada biz bu konuyu işlemiştik. Şöyle ki bir malın Zekata tahallük edebilmesi için eğer yani o işte zekatta biliyorsunuz dört ayrı kalem mal vardır. Bizim bahsettiğimiz ticari mallardan bahsediyoruz. Alsat yapılan bir mal olması gerekir. Altın ve gümüş değil ise evet. para değil ise alsat yaptığımız bir mal olması gerekir. Ticari gaye alıyorsunuz üzerine karını koyup onu satışa arz ediyorsunuz. Hı hı. Böyle bir ürün zekata tabidir. Ama kullanmak için almış olduğunuz bir ürünü. Daha sonradan satmaya niyet etmeniz o malı ticari mal yapmaz. Örneğin binmek için bir araç satın aldınız, biniyorsunuz kullanıyorsunuz normal zekata tabi değil. Sonra dediniz ki ya şu anda ikinci el piyasa baya hareketlendi, fiyatlarda da yükseldi. Ben bu aracı en güzel paraya çevireyim, hmm. satayım diye niyetlendiniz. Bu bir ticari niyet olsa da bu ticari niyet fiile dönmedikçe o mala zekat vermeyeceksiniz. Hmm. Yani satıp bedeli alınmadıkça bu zekata tabi olan bir mal konumunda değil. Hmm. Niye? Çünkü ticari olmayan, olmayan bir malı siz ticarete niyet ediyorsanız bu illaki fiil olması gerekir. Ama bunu ters öyle değil. Yani siz alsat gayesiyle araç almışsınız. Aldıktan sonra ya bu araç çok güzel ben daha bunu bulamam. En iyisi ben bunu biraz daha bineyim, kullanayım. Çoluk çocuğuma lazımdır derseniz ticari niyetten çıkardınız. Evet. Çıkarır çıkarmaz kullanmasınız da artık olmalı zekat yoktur. Evet. Çünkü ticaretin terkidir. Terk mücerret niyetli olur. Ötekisi ticarettir. Ticaret ise fiildir. Fiil mücerret niyetli olmaz. Onu ihtas etmek gerekecektir. Peki bir malın ticari gaye ile mülke girmesi gerekir. Ancak mülke girerken de deniyor ki kitaplarımızı özellikle İbn-i Ceyim Bahru Raik isimli eserinde bunu açık bir şekilde dillendiriyor. Mukarren bir fiili ticari ediyor. Yani niyet aynı anda ticari fiilede yakın olması gerekir. Yani mülke giriş karşılığında bir ivaz mukabilinde olmalı. Eğer mülke giriş karşılığında bir ivaz mukabilinde olmazsa orada bir ticari fiil yoktur. O zaman sizin ticarete niyet etmeniz sonucu değiştirmeyecek. Hı. Bakın şöyle bir örneklendirme yapalım. Diyelim ki siz bir aracınızı veya işte bir bilgisayarınızı önünüzdeki işte bilgisayarınızı bana hibe ediyorsunuz, hediye ediyorsunuz. Ee, Şimdi o size ait olan bir mülktü. Hediye etip de ben de onu kabul ediyorsam bu saatten sonra bana ait olacaktır. Evet. Ben onu kabul etme anında gayem satmak olsa yani bu güzeldir ben bundan para kazanırım. Ee, Suat Bey bunu hediye ettiği an benim gayem bunu satma gayesiyle teslim alayım desem. O an itibariyle bana ait olması an itibariyle bu mal ticari mal olur mu? El cevap olmaz. Satın Niye? Oradan. Çünkü ticari niyetim olsa da ticari bir fiil ortada yoktur. Evet karanet olması gerekir. Veya babanızdan size bir ev, bir araba kalıyor. Kalma anında babanız hayattayken ya bu bana kaldı zaman ben bunu ticaret yapacağım dediniz. Ve bu niyetiniz devam etme anında babanız ahirete intikal etti. O mal size intikal etti. Evet. Bu bağlamda o mal ticari olur mu? Olmaz. Olmaz. Çünkü burada bir ticari bir fiil Yok. yoktur. Yani bir ivaz vererek, karşımda bir şey vererek bir mala sahip olmadınız. Hı hı. Burası önemli. Şimdi bu açıdan bakıldığında, e, ifade ediyor ki işte sepet örüyoruz diyor. Hı -hı. Yani ve bu sepetin ham maddesini de ormandan topluyoruz. Yani mubah olan mallardan topluyor. Evet. Yani bir maliyet yok derken bunu kastediyor. Peki e, mubah olan bir malı ihraz etme anında yani ham maddeyi ihraz ederek malik oluyorsunuz. Toplayarak malik oluyorsunuz. Toplama anında mülk edinme gayesiyle toplayıp ticarete niyet ediyorsunuz. Ancak yaptığınız eylem ticari bir fiil değil. Evet. Yani bir bedel vererek almış olduğunuz bir mal konumunda değil. değildir. Dolayısıyla bu ticaret malı daha henüz olmamıştır. Ne zamanki... ne zamanki onu satışıyor. bedele çevirmedikçe, hmm. paraya çevirmedikçe çevirince zaten parasına zekat vereceksiniz. Hmm. Dolayısıyla hani bu şekilde piyasada ham maddeleri işte mübah bir şekilde temin edip satın alarak değil dağdan ormandan toplayarak temin ediyorsunuz işte bir ürün oluşturdunuz. Masa yaptınız, sepet yaptınız, şunu yaptınız, bunu yaptınız. Satma gayesiyle yaptınız ama henüz daha satmadınız. Elinizde duruyor. Ve zekat zamanınız geldi. O malların zekatını vermeyeceksiniz. Evet. Niye? Çünkü ticari niyet, ticari fiille beraber olması gerekir. Ortada ticari bir fiil yok. Bakın ama bu bağlamda şunu da beyan etmek isterim. Bir insan birinden borç alsa, Hı -hı. Para değil ama mal alsa. Çünkü para zaten niyetle alakalı değil. Para her halükarda zekata tabidir. Evet. E borcunu çıkartırsın. kalanını zekatını verirsin. E, ama ben sizden bir ayın borç alsam. Örneğin bir buğday borç alsam. Hı -hı. Şeker borç alsam. Tuz borç alsam. Misti bir mal zimmette. Değin olarak sabit olabilecek bir malı sizden borç alsam. Ben bu borcu alma an itibariyle da ticarete niyet etsem. Yani alacağım, diyor. satacağım, ticaret yapacağım. Bu durumda zekat zamanım geldiğinde onun şu andaki reel değeriyle zekatı verir miyim, vermez miyim? Yani o mal benim mülkiyetime girme anı itibariyle ticari mal olarak değerlendirilir mi? Şimdi de, borç almak e, bu konuda aslında ihtilaftan bahsediliyor. i̇bn Ceym bu konuyu yine dila, e, dillendiriyor. İhtilaftan bahsedilmekle beraber borç netice itibariyle bir ivaz karşılığı. Yani alıyorum ama size ben bunun karşılığını ne yapacağım? Verir. Vereceğim. Bu anlamda sanki ticari bir fiil olarak değerlendiriliyor. O zaman ben onu alma anındaki niyetim ticari bir fiille beraber olacağı için bu mal ticari mal olarak kabul edilecektir. Hmm. Yani karşılığı sanki yokmuş gibi düşünülse de aslında vardır. Ee, bu açıdan bakıldığında bu malı ticari olarak değerlendirilmiş. O yüzden net olarak <gülüyor> sualimize cevap vermemiz gerekirse, kardeşimiz o ki dağdan bunu topluyor, ormandan topluyor, yani mubah olan bir malı, Evet. ihraz ederek ona sahip oluyorsa bu sahip olma anında satma gayesi olsa da bu yani bir oduncu da olabilirdi işte dağdan çilek toplayan biri de olabilirdi veya bir avcı da olabilirdi av hayvanlarını avlıyor onları satmak için veya bir balıkçı da olabilirdi balığı avlıyor satmak için Avladığı o balık şu an itibale ticari bal mıdır? Değil. Her ne kadar satma gayesi olsa da ticari bir fiil ortada bulunmadığı için ticari mal değil. Dolayısıyla zekat vermesine de gerek kalmayacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da hocam, e, cenaze evinden yemek yemenin mekruh olduğunu biliyoruz demiş. Bu sebeple yemiyoruz. Bir cenazeye katıldığımızda yemek ikram ettiler. Biz yemeyeceğimizi söyleyince rahmetlinin vasiyetiydi. Üç gün boyunca gelenlere yemek yedirin diye söylediler. Böyle bir durumda hüküm değişir mi? İfadede e, e, buyurulduğu üzere evet cenaze evinde yemek pişirilmesi doğru bir şey değil. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ee, bu konuda hadis-i şerifi vardır çünkü onlara isabet eden etmiş onları bu gibi şeylerle meşgul etmeme adına hmm. hatta e, etrafındaki komşular için müstahap olan evlerinde yemek yapıp cenaze evine evet. gönderilmesi. Yani onların kendi yiyecekleri için bile gelenler içinden bahsetmiyorsun. Hmm. Öyle, yani gelenler için bir ziyafet tarzında bir şey yapılması zaten uygun değil. Yani bu sebepten dolayı cenaze evine yük olmama adına orada yenmemesi, orada yemek pişirmesi güzeldir. Ama bizim genelde örfümüzde cenaze evlerine hep dışarıdan gelir. Evet. Komşular, eş, dost, akrabalar onlar oraya getirir. Uzaktan gelenlere de bir ikram olsun diye. Ama bu sualde cenaze sahibinin yani vefat eden kimsenin öncesinde böyle bir vasiyeti olsa yani ben vefat ettiğimde Bırakmış olduğum mal varlığının bir kısmıyla işte bir şeyler alın, yiyecekler alın, e, cenazeme gelenlere işte iki gün, üç gün, beş gün şu kadar zaman gelenlere yedirirsiniz diye bir vasiyet etse, bu vasiyet geçerli olur mu, olmaz mı? Bu cenaze evinde bir yemek pişirme anlamı taşır mı, taşımaz mı? Soruyu bu şekilde e, biraz daha dizayn etmemiz gerekir. Bununla alakalı e, Fetevahindiye isimli eserde bu konuyla, dair cenaze bahsinde açık bir şekilde şu ifade ediliyor. E, cenaze olan kişi yani vefat eden kişi etmeden önce ben öldüğümde cenazeme gelen üç, yani şöyle söylüyor taziye gelen 3 kişilere 3 gün boyunca yemek verilmesini vasiyet edecek olsa ifade bu kabilden hmm. bu durumda bu vasiyeti yerine getirilir diyor yani varisler bu vasiyeti yerine getirmeli. Tabii vasiyetin yerine getirmeli diğer vasiyet şartlarına da haiz Yani bırakmış olduğu mal varlığı ile terekesiyle tekvim ve teccizatı yapıldıktan sonra borçları da çıkartıldıktan sonra geriye bir şey kalmışsa, bunun üçte birinde aşmıyorsa vasiyeti bu vasiyet yerine getirilir. Kalan da varislere intikal edilir. Üçte bir önemli değil mi üçte hocam? Üçte bir önemli. Çünkü bir insan ölümünden sonrasına yaptığı tasarruf sadece üçte birden geçerlidir. Vakfedebilir. Yani her şeyi yapabilir ama hmm. üçte birden geçerlidir. Hmm. Niye? Çünkü ondan sonraki mala kendi mal olarak nitelendirilmiyor. Yani söz hakkı sadece üçte birdir. O ki verecektin, hmm. o ki böyle bir tasarruf da yapacaktın, hala hayatında istediğini yapsaydın. Ama o, sen ölümünden sonra yap diyorsan bu artık sana ait olan bir mal değil. Senden sonra mirasçılarına ait olan bir maldır. Şeri şerif o noktada diyor ki üçte bir ile sınırlıdır hakkın. Bu kadarla ne diyorsan de bunun haricinde karışma hakkın yok. Hani vasit yoktur diyorduk ya daha önceki şeylerde hocam hani kalan mirasla alakalı işte ben buna şunu verdim, şuna şunu verdim ölünce böyle olacak diye bir şey söz konusu değil ama üçte bir ile alakalı onu isterseniz şöyle bir tavsiye edelim yanlış anlaşılmaya imkan vermem evet. adına. Şimdi vasiyet yoktur derken mirasya vasiyet yoktur. Hı hı. Bu ayrı bir konudur. Evet. Yani ben öldüğüm zaman falanca kişiye şu malımı verin dediği zaman o falanca kişi eğer onun mirasçısı ise böyle bir vasiyet hiçbir zaman geçerli. 3'te 1, 3'te 2 oranı burada konuşulmaz. Hı hı. Çünkü o mirasçıdır zaten oradan hak sahibidir. Hı hı. Ama mirasçının dışında yani mirasçıyla alakalı değil, karşıdan bir insandır. Ben olunca falan malımı ona verin diyorsa veya falan hayır kurumuna verin, falan camiye verin, falan medreseye verin şeklinde bir ifadede bir vasiyette bulunuyorsa bu vasiyet geçerli olur. Yeter ki vasiyet ettiği limit bütün mal varlığının üçte birini aşmasın. Tamamını böyle bir şey yapma imkanı yok değil mi hocam? Tamamını verme yok. hakkı yok. Bakıyorum 3'te birini aşacak olursa bu da geçerli değil. Evet. Yani yarısını verin böyle değil 3'te 1'e kadar geçerli. Ben ölünce bütün şeyimi işte şu vakfa bağışladım. Deme böyle hakkı şey. yoktur. Yok. O ki yapacaktım bunu hali hayatında yapsaydın. Evet. Hali hayatında değil de öldükten sonra yapıyorsan bu mal artık senin değil. Senden sonrakilere intikal etmiştir deniyor. Sadece şer'i şer'i 3'te 1'le sınırlandırıyor. Evet. Ama dediğimiz gibi bu varisi olan bir vasıyesi hiç geçerli değildir. Geçerli. Varisin dışındaki birine vasiyet ki sualde zaten yemek yedirilsin diyor yani gelenlere. gelenlere yani hariçteki olan kimselere bu vasiyet geçerli olur. Bir hayır kabiliğinden hı hı. E, üçte biri aşmamak kaydıyla dediği gibi üç gün kaç gün dediyse o kadarlık bir zaman zarfında gelenlere. Hatta kitaplarımızda diyor ki uzaktan gelenlere verilir hı hı. E, ev sahibi, hane sahibi yakınları bundan yememesini tavsiye niteliğinde ifade ediliyor. Çünkü bir ibadet tarafı var, bir kurbet tarafı var burada. Vasiyet olması hasebiyle ki var ise zaten bu vasiyet geçerli değil. Burada gaye genel itibariyle uzaktan gelenlere bu tabir kullanıldığı için dediği gibi yapılır. Bu kişinin bir sevaphanesine, bir şeylerin yazılmasına da vesile olacaktır. Evet. O yüzden bu durumda eğer bir vasiyette bulunmuşsa bu vasiyet dediğimiz anlamda geçerli olur. Ama Böyle bir vasiyeti yok ise ev sahibi yani cenaze sahibi kendilerinden böyle bir ikramda bulunuyorsa onları bu külfete sokmama adına bunu dillendirmek lazım. Çünkü cenaze evinde yani bir hüzün vardır. O hüzünün karşılığında onları bir de yemek külfetiyle sıkıntıya sokmak ayrı bir vebaldir. Ama eş, dost, etraf, dışarıdaki kişiler gelip de onları yalnız bırakmayıp, onlara böyle bir külfeti yüklemeyip tamamıyla kendileri gelenleri ağırlarlarsa da bunda da herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Şimdi artık devir öyle bir devre geldi ki hocam cenazeye katılım oranları da azaldı. Bir vefat ettiği zaman telefon hemen bir başın sağ olsun taziyesine bulunup evet. ne cenazeye katılma ne defin işlemlerine katılma bile gerçekleşmiyor, olmuyor. Maalesef. Böyle bir durumda da cenaze sahipleri gelen misafir olmuştu, uzaktan gelmiş etmiştir diye dışarıdan bir şeyler yaptırıyor mesela ikram evet. ediyor. Hani gelenler yani şey olmasın kendince diye. Kendince onu yapıyor ama evet. tabii aslında cenaze noktasında hassasiyet maalesef her geçen gün yitirmekteyiz. Hı -hı. Ki rahmetli hasbi Hoca'dan ben duymuştum İsmail Camisi'nin müezzini. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah. Efendi babamız demiş ki, ki cenaze ilan edildiği zaman genelde o zaman sabahları cenaze ilanı olurdu ve onun akabinde bunu söylerdi. Efendi babamız derdi ki cenaze duyduğunuz zaman seferber olun. Hı hı. Yani her şeyinizle gidin koşun, gidin oraya işte sıkıntıları var mı? Yani o zor günde o kişilerin yanında durun ki evet. o hakikaten o zamanda insanların bütün her şeyi dökülmüş oluyor. Yani bütün kanatları artık göçmüş oluyor. O anda kişilerin yanında durmak onlara bir moral olacaktır. Taziyede bulunmak. Dolayısıyla bu yapılmalı gereken Müslümanın Müslüman üzerine haklarından bir tanesidir sadece mücerref cenazede gözükmek değil. Evet. Ee, namazını kılmak, define katılmak Hı -hı. E, o bir şekilde onlarla irtibatları devam ettirmek. Dediğimiz gibi yani bu da Müslümanın Müslüman üzerine haklarındandır. Rabbim bu hakkı da ifade edilmeyi cümlemize nasip etsin. Anladım. Hocam. Bir diğer sorumuzda da hocam. Ee, Hollanda'da yaşıyorum. Annem ve ben zorunlu sağlık sigortası ödemeliyiz Hollanda devletine göre. Lakin e, kendi farklı paketler içinde seçim yapabiliyorsun diyor. Ve burada ödediğim para da aynı değil. Benim annem sigortanın karşıladığı bir ameliyata girecek yakında. Burun ve e, bacağından ameliyat olacak. Annemin burnu acıyor ve anladığım kadarıyla nefes alma zorluğu da var. Bacağından da damarında bir sorun var. Yürürken bacağı dağılıyor ve yürümekte zorlanıyor. Bunlar ameliyatta giderilebilirmiş. Biliyorum ki normalde sigorta caiz değildir. Benim sorum şu, annem bu sigortadan bu durum altında faydalanabilir mi? Annem bunu keyfi için yapmıyor anladığım kadarıyla demiş. Zaten e, sual eden kardeşimizin de ifade buyurduğu üzere e, gerek kask olsun gerek e, ferdi sigorta olsun keyfi, isteğe bağlı söz konusu ise buna fetva verilmiyor. Hı hı. Ama bir icbar söz konusu ise devlet tarafından bir mecburiyet söz konusu ise ki bahsettiğine göre bahsettiği yerde yurt dışında böyle evet, bir değil. mecburiyet var. Sadece seçim hakkı veriyor. Paket hakkı olarak yani şu paket bu, bu paket bu ama hiçbirinden bağımsız kalma imkanı yok. Artı ciddi anlamda bir hastane külfetinden bahsediliyor. Hı hı. Çünkü rahatsızlığı da var. Bu şekilde görüldüğü zaman o zaman bu insanın o sigortayı zaten devlet ona icbar ediyor. Başka bir alternatif yok. Tercihi de kendisinin bu ameliyatıyla alakalı ona fayda temin edecekse bunu yaptırabilir deriz bu kardeşimize. Vermiş olduğu beyanı doğrultusunda. Evet hocam. Bir diğer sorumuza da erkeklerin haram olmayan akik yüzük için altın yüzük takıp ölçü alması caiz midir? Şimdi e, erkeklerin altın kullanması hatta hatta gümüşün haricindeki e, akik taşını da istina edebiliriz. E, İbn-i Hüman Fetur Kadir isimli eserde bunu beyan ediyor. Onun haricindeki takıları kullanması caiz değildir. Evet. Ama kullanmaktır orada, istimaldir esas olan. Yoksa onun bir şekilde eline temas etmesi anlamında değildir. Hı hı. Yani burada anladığımız kadarıyla işte parmağında bir ölçü alınacak. Evet. Ölçü alınması için oradaki bir yüzük altın bir yüzük. Hı hı. Yani onu takması bir istimal olarak değil. Ölçü almaya gaye söz konusu olacağı için burada erkek işte yüzük taktı, günaha girdi şeklinde bir algı doğru bir algı olmaz. Evet. Ee, dediğimiz gibi burada asıl e, yasaklanan şey nedir? Kullanmaktır. Yani örfü olarak bir insanın bir yüzük kullanmasına ne deniyorsa o şekilde bir kullanım söz konusu varsa bu caiz olmaz. Mesela şeyde hocam bazı e, kuaförlerde e, adamın kendine ait özel altın şeyi var makası var hocam Onlar Bakın, şey O istiyamaldir ama evet. yani meseleye şöyle bakalım Makas kesme işlemine yarar. Evet. Ve siz o makası kesmede kullanıyorsanız o zaman onu kullanıyorsunuz demektir. Evet. İşte. Altın ve gümüşün zaten bu anlamda burada altın diye ayrım yapmıyorum. Gümüş de Gümüş burada aşağı yani. evet. bildir. İstemel caiz değil. Yani kitaplarımızın kerahiye bahsinde e, helal ve haramlar e, anlatan e, konulara kerahiye deniyor. El-Havru ve El-Ibaha ifadesi de kullanılıyor. Burada e, beyan edilirken kullanılacak olan o aletin altın ve gümüş olmasında onu e, süs için kenara koyuyorsunuz. Bu bir kullanmak değil. Evet. Ama ati onu alanında kullanıyorsanız hı hı. bu bir kullanmaktır. Evet. Şimdi yüzükten bahsediyoruz. Yüzük ölçü aleti değildir üzün kullanım alanı nedir parmağa takıp onunla işte bir aksesuar vazifesini yerine getirmesi. Hmm. Ama bunu parmağa takmaksındaki gaye bir ölçü olarak ise ki anlıktır zaten bu devamlı değil. Bu bir istimal olarak bakılmaz. Hmm. İşte altından bir makasınız var veya gümüşten bir makasınız var. Kullanmıyorsunuz. Vitrine koydunuz onu veya işte duvara astınız. Orada onun varlığı günah değildir. Evet. Onu istimal etmektir hmm. günah olan. Ve alanında istimal etmek. Bu da önemlidir. Evet. Yani siz e, diyelim ki altından işte veyahut da gümüşten makastan bahsettiğiniz için örneği oradan evet. diyorum. İşte bir cetvel ihtiyacınız oldu. Bir yere çizgi çizeceksiniz. Orada elinize o işte Onu koyup de şöyle bir çizgi çizdiğiniz bu bir istihmal olarak değerlendirilmez. Evet. Çünkü onun mavuz aleyhi o değil. Gaye o değildir. Hı. Yani insanlar buna bak bu altın makas kullanıyor ifadesi. O kişi hakkında kullanmaz. Evet. O yüzden burada kullanmak mıdır değil midir? Bunu anlamamız gerekir. Hatta e, yine kitaplarımızda işte yağdanlıkla alakalı işte e, insanın vücuduna sürece yağdanlık, eğer işte altın veya gümüşse işte elini ondan içine alması veya elini ona döküp de sürmesi hmm. şeklinde ayrıma bile gidiyorlar. Yani şu istimaldir, bu değildir şeklinde bir ayrıma dahi gidebiliyorlar. O yüzden gaye burada algı olarak kullandı mı, kullanmadı mı buna bakmak lazım. Buna hmm. göre meseleyi değerlendirmek gerekir. Bir de hocam, bayanların özellikle takı konusunda mesela altın haricinde kullanabilecekleri bir şey var mıydı evet. ya da mesela saat alıyorlar saat takıyorlar işte saatte altın değil normal işte tenekeden veya üzeri işte kaplama sarı gibi görünüyor Anladım. bu tip şeyler kullanmalarında Şimdi şöyle söyleyeyim normalde Zinet için takılan şeyler ayrıdır. Hı hı. Bir de bir amaç, bir faidesi var, bir gayesi var. Onun için kullananlar farklıdır. Hı hı. Normalde bir erkeğin bilezik takması caiz değil. Evet. Ama bir saat takması caiz değildir denmez. Çünkü evet. saat zinet değildir. Her ne kadar bir gösteriş tarafı da olsa, evet. o tarafı da olsa ama gayi onun için değil. O tamamıyla bir alettir, bir edavattır. Hı. Altın ve gümüş olmadıkça ona sıkıntı teşkil etmeyecek erkek için. Evet. Bayan için baktığımız zaman da bayanın zaten erkeği altın takmasında bir problem olmayacağı için, yok. gümüş takmasında da bir problem olmayacağı için altından veya gümüşten saat takması veya işlemeli saat takmasında bir şey yok. Ancak altın ve gümüşün haricinde imitasyon diye tabir ettiğimiz, e, takıları kullanması e, bu noktada Hanefi mezhebinde bazı sıkıntıları ifade ediliyor kitaplarımızda. E, çünkü ruhsat bu ikisinedir. Bunun dışındakilere e, ruhsat verilmemiştir. E, farklı bununla alakalı hadis-i şerifler de vardır. O yüzden emitasyon yani e, altın ve gümüş olmayan işte farklı madenlerden elde edilen şeylerin kullanılması Hanefi fıkhına göre caiz olmayacaktır. Velev ki o kişi bayan olsa bile. Evet. Saat konusunda tekrar kullanabilirler. Saattır zaten. Saatın önemi yoktur. Tamam hocam. Ee, önemi yoktur derken bir erkeğin altın saat kullanmasından bahsetmiyoruz. Yok. Bir erkeğin gümüş saat kullanmasından da bahsetmiyoruz. Evet. O bir istimalle. Hani bayanların altın gümüş dışında imitasyon bir saat takması. İmitasyon değil mi? Zaten saatin maddesi altın ve gümüş değildir ya. Ye plastiktir ya demirdir. Heh. Veya bakı bu manada bir şey. Hani şeydir. altın görünümlü oluyor. Bayanlarda o görünümü sevdiği için onlar takar. Zararı sonra. yoktur. Bir diğer sorumuza da hocam. Günümüzde hemen hemen her alanda gıda, kozmetik vesaire kullanılan aromaların işlemleri esnasında aromayı çözmek için alkol kullanıldığı ve bu alkolün yüzde 0.1 oranında olduğunu öğrendim. Hemen hemen her alanda hepimizin günlük kullanımında vazgeçilmezler olan bu ürünlerdeki aromaların ve içlerinde bulunan yüzde 0.1 oranında bulunan alkolün durumunu sormak istiyorum. Bunların kullanımı caiz midir? Tabii maalesef zamanımızda yani hazır gıdaların hı hı. çok fazlasıyla hayatımıza girmesinin yansımalarıdır hı hı. E, paketlenmiş ürünler. Burada bizim tavsiyemiz biliyorsunuz bununla iştigal eden bir kim desteği bir e, kuruluş vardır Helal sertifikalandırma yapan e, içinde gıdacıları mühendisleri kimyacıları bulunan e, bir kuruluştur. E, bunlar e, sertifikalandırma da eğer bir ürün hakkında araştırma yaptıklarında, ve sertifika da vermişse gerek dini anlamda gerek sağlık açısından ki sağlık da aslında dolaylı olarak dini anlam olarak değerlendirilebilir. Hı hı. E, sıkıntılı olan ürünlere vermemekte. E, bir ürüne de sertifika verdiyse e, o üründe de bu anlamda bir sıkıntı olmadığının göstergesidir. Evet. Ha, verdikten sonra iş bitmiyor tabii. Verdiği zaman bir de onun takibini yapıyorlar. E, belli zamanlarda baskınlar yapıyorlar. Hatta şunu duyuyoruz, biliyoruz. E, bir zaman sertifika vermiş ama sonra bakıyorsun iptal edilmiş. Zaman dolmadı halde. Sorguladığın zaman niye iptal ettiniz? İşte e, teftiş anında sertifikasız ürün kullandığı ortaya çıktı şartlara riayet etmedi ortaya çıktı ve ser gibi evet. e, yani takip etme noktasında da hassas olduklarını bilmekteyiz. Dolayısıyla e, bu manada kardeşlerimize tavsiyemiz o kullanacakları ürünlerde sertifikalandırmayı sorgulamaları güzeldir hı hı. E, güncel olarak onların siteleri var bunu takip edebilirler. E, ama diğer yandan şunu da beyan etmekte fayda var e, ürünün içinde tabii ki bir alkol varsa bu alkol hariçten mi katılmıştır yoksa fermante ile yani kendiliğinden mayalanmak suretiyle mi olmuştur? Hı hı. Bu fıkhi anlamda fark eder. Hariçten katılmışsa ve bu gıda olarak tüketiliyorsa biz buna fetva vermiyoruz. Ama eğer fermante ile yani kendiliğinden mayalanmak suretiyle oluşmuşsa burada oran önemlidir. Şöyle ki önemlidir. Eğer bir insan o ürünü yani fermante yoluyla içinde az miktarda alkol oluşan o ürünü tüketebileceği nihai noktaya kadar tüketse eğer kişiye genel anlamda sarhoşluk vermiyorsa o muskrat kavramında değildir, değerlendirilmez ve onun tüketilmesinde de bir mani olmayacak. Evet. Ama çok içilmesi çok içilmesi derken mutat olarak bir insanın tüketebileceği kadar içilmesi. Hı hı. Yoksa siz işte yüzde bir oranında bunda alkol var, bu yüzde birleri işte yüzde dört yapmamız için işte bir fıçı onu tüketmek gerekiyor. Bu değil. Yani bir insanın oradan yani. tüketebileceği son nihai noktaya kadar tüketse ona sarhoşluk veril mi vermez mi? Bu Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e değil genel olarak. Yani bir adamın bünyesi çok sayı, bir adamın bünyesi çok kavi şeklinde değil. Genel olarak böyle bir alkol ki oranın, e, onun belli bir oranlaması da vardır zaten. Böyle bir alkol insana zarar verir mi vermez mi? Sarhoşluk anlamında verirse bu azı da çoğu da caiz değil. Ama vermeyecek olursa bu durumda o fermantayla olduğu için yani mayalanmak suretli olduğu için hariçten katılmadığı için diğer bir ifadeyle de ondan ayrılık mümkün olmayacağı için ki gıdacıların beyanında birçok meyve yani gerçekten meyveyi sıktığınız zaman elde ettiğiniz suda dahi bu fermante yoluyla alkolün oluşacağından bahsediyorlar. Yoğurtta oluşacağından bahsediyorlar. Ayranda oluşacağından bahsediyorlar. Bu kabildense bunda bir sıkıntı olmaz. Ama çözeltici olarak diyor ki kardeşimiz yani dışarıdan katılıyorsa evet. burada aran oran çok az dahi olsa önemli değil bunun bundan kaçıllması şiddette elzam olan bir şeydir dediğimiz gibi yani bu biraz daha e, altyapı isteyen bir meseledir hı hı. Çünkü biz hazır gıdaları aldığımız zaman içeriini okuduğumuzda yüzde anlamıyoruz yazanların evet. e, Çünkü hep e, farklı ifadeler farklı katkı maddeleri e, ifade ediliyor o yüzden burada gimdesi takip etmekte fayda olacak kanaatindeyiz evet. Son olarak hocam, gece yatmadan önce ismit göz sürmesi kullanıyorum demiş. Sabah kalktığımda ismit göz sürmesinin sıcak suyla temizliyorum fakat ne kadar temizlemeye çalışsam da az da olsa kirpik diplerinde göz sürmesinden kalıntılar koyuyor. Bu durum abdeste mani midir? Diye Şimdi bahsettiği sürmeyi eğer e, klasik anlamda gerçek bir sürmeyse o zaten bir sadece boya verir, bir kalıp oluşturmaz. Hı hı. Ee, ve boya verip kalıp oluşturmadığı için onu e, oradan gidermesine de gerek yok. Aptese mani değildir. Evet. Ama bu e, farklı bir kozmetik ürünü de orada bir kalıp oluşturuyorsa, bir boya hmm. e, ma mahiyetine yani rengin de ötesinde bir tabaka oluşturuyorsa elbette onu gidermesi gerekir. Gözün dışında ise. Göz içi zaten abdestle yıkanması farz olan yer değil ama zaten gözün dışına sürülen bir şeydir. O yüzden ifade de işte şu dedi ama onu tam anladığımız bir mesele değil. Eğer o kühül bildiğimiz klasik bir sürme ise bu zaten abdeste engel olacak bir şey değil. Çünkü dediğimiz gibi sadece bir boya veriyor. Bir kına gibi düşünebiliriz meseleyi. Evet. Renk veriyor yani bir tabaka oluşturmuyor. Dolayısıyla abdest veya guslede etki olmayacaktır inşallah. Evet hocam. Bu soruyla programımıza sonuna geldik. Son olarak dua bağımına neler söylersiniz? Rabbim akıbetimizi hayır eylesin. Anladım. Ölmüşlerimize de rahmet eylesin. Anladım. Keza vatanımızı, milletimizi daim eylesin. Anladım. İç ve diş düşmanlarının bu vatana ve millete dair yapmış oldukları planları da inşallah başlarına makus eylesin diyoruz. Anladım. Özellikle şu dönemde bu gibi duaları da çok ciddi anlamda da ihtiyacımız vardır. İnşallah birbirimize de dua edelim. Allah razı olsun. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. Sizler de sorularınızı bizlere ilmihaletlealegültv.com teradesinden gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmekteyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. kalın efendim.